asırlar geçip öyle bir zaman gelecek ki yestahfi fihi fihi'l müminu keva yestahfi'l münafiqu bugün sizin aranızda münafık korkusundan nasıl saklanmakta ise ey ashabım o zaman geldiği zaman da mümin bulunduğu topluluğun içinde öyle saklanacak. Mümin mümin çekinecek. Demek ki eyvah, cemiyet berbat olacak. Efendim şerliler galip olacak. Hayırlılar efendim zebun olacak. Efendim halsiz olacak, güçsüz olacak, fesat çok olacak, fitne çok olacak efendim ve cemiyetlere hakim olan edepsiz insanlar müminlere, salihlere, abitlere kızacaklar, onları hor görecekler, hakir görecekler münafıklar Efendim şeyi elde etmiş olacak söz şerlilerin elinde olacak o zaman mümin bir kenarda saklanacak mümin olduğunu ızhar edemeyecek kalbinden geçeni söyleyemeyecek Efendim konuşamayacak o peygamber Efendimizin zamanında münafıkların iman etmedikleri halde kalplerinde Efendim iman nuru yanmadığı halde mümin gibi görünüp camiye gelip gittikleri gibi efendim, bu, bu devirde de o devir geldiği zamanda Müslümanlar saklanacak, müminler saklanacak diyor. Devir değişecek, böyle bir hal gelecek diyor. Allahu Teala Hazretleri bizi dünyanın ve hayatın ve ahiretin her çeşit şerrinden korusun, böyle durumlara düşürmesin. Şu mübarek beldeler ki şehitlerin kanlarıyla sulanmıştır, Allah Allah diye Allah adı zikredile edile fethedilmiştir ve günde beş vakit ezanlar buraların semalarını efendim manevi bakımdan yıkamakta, yumakta, paklamaktadır. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim, inlemeli dediği gibi, Mehmet Akif merhumun. Bu beldelerden bu ezanlar susmasın, sönmesin de, müminler zebun olmasın da, şerliler şu ecdat yadigarı diyarlara, el koymasınlar. Temennimiz bu. Müslümanlar aziz olsun, hor ve zelil olmasınlar. Temennimiz bu. Fakat kuru temenni ile netice alınmaz. Nereden biliyorsun netice alınmayacağını? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin öğretmesinden biliyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından biliyorum. Bizim içimizde onun ayağının tozu olacak insan var mı? Resulullah şeydir evvelin ve ahirin Muhammedü Mustafa. Hayatı nasıl geçmiş? Nasıl çalışmayla geçmiş? Bir anı, bir anı boş geçmemiş. Her anında tebliğ, irşat, cihad, efendim hayır, hasenat Ömrü böyle geçmiş Resulullah Efendimizin daima Efendim münafıklarla müşriklerle mücadele ile geçmiş. Allahu Teala Hazretleri dileseydi o Resul Edebi'nin yüzü suyu hürmetine duası berekatıyla dünyayı gül etmez miydi? Kadirdi. Amin davet akla. Kün derdi, ol derdi, feyakün olurdu. Çünkü Resulullah Efendimizin duasını redmet, reddetmezdi, etmezdi. Resulullah Efendimizin hatırını kırmazdı Rabbimiz. İsteseydi öyle olurdu. Resulullah Efendimiz de şöyle güzel, serin hurmaların altında çimenlik, rahat, huzurlu bir bahçede önünde efendim kuyu'dan sular çekiliyor. Efendim şırıl şırıl bostanlar şeyler akıyor. Üzümler efendim şeylerden sarkıyor. Efendim, asmalardan sarkıyor, hurmalar ballanmış, tatlanmış efendim böyle hoş mübarek bir manzarada elini kaldırır, ya Rabbi müşrikleri kahreyle eğer dilersen hidayet eyle, hepsi doğru yola girsinler doğru yolu bulsunlar her taraf gül olsun derdi adetullah böyle değil, kanun-u ilahi böyle değil, Resulullah Efendimiz bir bir böyle cımbızla şey çeker gibi efendim kıl çeker gibi bir bir uğraştı. 13 sene uğraştı Mekke-i Mükerreme'nin o çatır çatır kayalık tepeleri arasındaki efendim şeyde e, gayri zizerin. Ekinz bitmez, ot bitmez o vadide. Uğraş uğraş uğraş. Kendisini tanıyanlar kendisiyle akraba olanlar kendisinin karşısına çıktı kendisinin ibadetine mani oldular. Namaz kılarken üstüne işkembe efendim koymaya kalkıştılar. Secde edeceği yere efendim şey yapmaya çalıştılar. Efendim hayatına kastettiler. Kendi yurdundan çıkarttılar. Taif'e gitti. Taif'te taşladılar cahiller, zalimler topuğunu karattılar. Demek ki Resulullah Efendimiz Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde çalışmanın kanununu bize gösterdiğine göre onun hayatı çalışmayla geçtiğine göre, efendim bizim de onun yolunda yürümemiz lazım. sünnet senin Seniye yolunda yürüyoruz. Sakal bıraktım görmüyor musun? Göbeğime kadar sakal. Sen Resulullah'ın hayatına örnek alsana. Sakal tıraş olmadı mı zaten kendiliğinden büyüyüp gidiyor aşağı doğru. Salıversen yerlerde sürünür. Resulullah'ın hayatına uydurabiliyor musun kendini? Resulullah Efendimiz gibi çalışabiliyor musun? Resulullah gibi gününü geçirebiliyor musun? Resulullah gibi fedakarlık yapabiliyor musun? Cömertlik yapabiliyor musun? O bizim örneğimiz değil mi? Numunemiz değil mi? İşte böyle olun ey kullarım. Size bak bir numune insan gönderiyorum. Görün bakalım insanlık nasılmış diye. Allahu Teala Aleyküm Peygamber Efendimizi göndermedi mi? Gönderdi. O tarafları karıştırma hocam. Ben dünya işlerinde. Efendim, bildiğim gibi yaparım, Amerikalılar gibi yaparım, İngilizler gibi yaparım, Fransızlar gibi yaparım, İtalyanlar gibi yaparım, Rumlar gibi yaparım, Ruslar gibi yaparım, sen bana Resulullah'a örnek gösterme dersen, bu ne biçim Müslümanlık? Gel de sen bana bunu anlat o zaman. Hem Müslümansın, hem yönünü döndürmüşsün batıya. Batmak mı istiyorsun? Müslümansan Kıbbi'ye dön. Mü'minsen Allah'a itaat et. Kur'an'a Allah'ın kelamı bellemişsen ahkamına uyu. Resulullah'ı Allah'ın hak peygamberi olduğunu anlamış, tanımışsan sünnetine uyu. Yolunca yürü, hareketini ona göre tanzim et. Ahlakını ona benzet. Ahlak-ı Muhammediye ile ahlaklan. Ahlak-ı Kur'an ile edeplen. O yolda yürü. Bizim halimiz ona benzer mi? Bizim adımız Müslüman. Eh tabii la ilahe illallah diyen Müslüman oluyor. Biz de Müslümanız ama bu Müslümanlığa sahabe-i kiram sağ olsalardı kim bilir ne derlerdi. Kim bilir bize ne muamele yaparlardı. Döverler miydi, kovarlar mıydı? Yavaş yavaş yumuşak yumuşak bizi böyle yapmayın. Bu böyle Müslümanlık değildir. Şu, doğru düzgün olun diye ne yaparlardı bilmiyorum ama Bildiğim bir şey var ki eğer biz çalışmazsak bir zaman gelir Müslüman müminliğini söylemez duruma gelir de o devri saadette münafığın müminlerin iman kuvvetinden korkup da gık diyemediği gibi bu efendim fitne ve fesat çağında mümin imanının gereğini yapamaz. Söylemesi gerekir. Baller birikiyor, cezalar birikiyor, başına patladığı zaman anlarsın. Şimdi turp gibi gezersen o zaman traktörün altında kalmış turp gibi olur. Pat diye üstünden o koca ağır yük geçtiği zaman senin ne yuvarlaklığın kalır, ne suyun kalır, ne bir şeyin kalır. Onun için kötü günler gelmeden iyi günlerde iyi günlerde hazırlık yapalım ömrüm. Şimdi sus ve sükun devresindeyiz hocam. param da fena değil. Allah çok şükür, elhamdülillah paramız bol, bereketi yerinde, ticarethanemiz tıkır tıkır çalışıyor, para kesiyoruz Allah köşenin başında, durumumuz gayet güzel. Hocam sıhhatim de iyi, elhamdülillah hiç nezle bile olmam, kışın soğuğundan da korkmam, zaten beldemiz, memleketimiz sıcak, gayet güzel bir belde, paralar geldi mi yazın Bodrum Marmaris. Oralarda deniz kenarları hocam öyle şahane ki sen görmemişsin, haberin yok, dünyadan haberin yok, yaşamayı nereden bileceksin sen? Orada kumsallar var, bildur gibi sular var, körfezler var, yüzersin, dalarsın, çıkarsın, güneşte bir o tarafa dönersin, bir o tarafa dönersin, kızarırsın, kremleri sürersin, efendim eğlence var, zevk var, Safa var. Orada insan öyle bir yaz geçirdi mi kışın nezle de olmuyor. Çünkü C vitaminini alıyor, B vitaminini alıyor, D vitaminini alıyor. Meyveler, sebzeler, ekşiler, turşular, tatlılar, kaymaklar, baklavalar, börekler, çörekler, hacı babalardan bilmem nelerden. Tamam benim keyfim tıkırında. Tıkırında ama fani dünya hoştur ama akıbet mevd olmasa. Bu gidiş fena değil ama sonunda ölüm var, ölümün arkasından da hesap var. Ölüme gelmeden önce de fitne ve fesat var ve azap var. Onun için bu iyi günlerde keyfin yerinde iken, parampulun yerindeyken Allah'a güzel kulluk edersen, vaden yettiği zaman, başına bir hal geldiği zaman dersin ki sen bilirsin Rabbim. Ben iyi günlerimde de senin yolunda yürümeye gayret ettim ama beşerim, elbette kusurum vardır, şaşırmışımdır, yanlış işler yapmışımdır. Fermanına boynum kıldan ince, ne dilersen, senden ne geldi de kim ne itiraz edebilir? Elimden geldiğince yapmaya çalıştım ama eksikliğimdir muhakkak, kusurluyumdur, sen bilesin diyebilirsin. Ama hiçbir şey yapmamışsın. ''Dur ya Azrail, benim canımı alma, bana müddet ver, ben tevbe edeceğim, hacca gideceğim, zekatlarımı ödeyeceğim, borçlarımı kapatacağım, efendim, namaz kılmaya başlayacağım, tesbih çekmeye başlayacağım, kıbleye dönmeye başlayacağım, televizyonu evden atacağım, efendim, bilmem nereleri nere satacağım, hayır yapacağım, hasenat yapacağım.'' اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاءَةً وَلَا يَسْتَقْفِمُونَ O ecel geldiği zaman, o Azrail pençesini insanın yakasına yapıştırdığı zaman tehir olmaz. Allah'ın azabı geldiği zaman değişmez. Ceza olarak gelir çünkü. Ceza olarak geldiği zaman senin dua etmen de para etmez. Kopup geldiği zaman para etmez. Şimdiden dersen olur. Onun için aziz kardeşlerim bu güzel günlerin kıymetini bilelim. Ramazan'a yaklaşıyoruz. Üç aylara girdik. Cuma günü Recep'in biriydi. Cumartesi ikisi. Bugün Recep-i Şerif'in üçü tevbe ayı. Tevbe edelim. Doğru yola girelim. Haramları bırakalım. Allah'ın yoluna dönelim. Borçlarımızı ödeyelim. Maddi manevi borçlarımızı ödeyelim. İyi insan olmaya şu anda söz verelim. Söz verdik ya Rabbi. İyi insan olacağız. Bütün hesapları ona göre bir tasfiye edelim her şeyimizi Allah'ın rızasına uygun hale getirelim ondan sonra ne yaparsa yapar Mevla. Çünkü kader Allah'ın takdiri kadere rıza da sevaptır. O da yüksek bir mertebedir. O zaman kadere rıza gösteririz. Ama ah, keşke vaktim olsaydı, hayır yapsaydım, bilmem ne yapsaydım diye pişman olacak şekilde ömür sürmeyelim. Hocam zaten şu sıralarda Bodrum'a gittiğimiz yok, Marmaris'e gittiğimiz yok demeyin. Havalar soğuk diye gitmiyorsunuz. Sonra okul tatil değil değil diye gitmiyorsunuz. Çocuğun mektebi var da ondan. Çocuğun tatili şimdi olsa şimdi bile gidersiniz. Şimdi bile gidersiniz Bodrum'a, Marmaris'e. Oralarda insanların azalması okulların olduğundan. Kimse kimseyi aldatmasın. Kendi kendimizi ıslah edelim. Kendi nefsimize düşman olalım. Ey nefis sen beni nereye sürükliyorsun be? ''Benimle beraber sen de yanmayacak mısın cehennemde çatır çatır yanacaksın?'' E ne diye böyle yapıyorsun? İslah ol. Bak bazı nefisler mutmainne oluyormuş. Böyle Allah'ın zikriyle yola gelmiş, lokum gibi oluyormuş. Sen bu emmareliği bıraksana, ben mübarek. Şu anda mübarek değilsin, mübarek hale gelsene. Diye nefsimizle savaşalım. Bu da bir cihat. İdil Moskovç'a biri geldiği zaman onun karşısında efendim kaleşin korkularla şey yapacak diyoruz ki bizim içimizde adı adul ülke nefşüke en büyük düşman kendi nefsimiz bizi Marmarislere, bodrumlara götüren efendim zevklere, sefalara daldıran, Allah yolundan döndüren, günahları işleten nefis dünyanın fani lezzetlerine Takan nefis şeytana efendim uyan şeytanın içimizdeki yaldızcısı destekçisi nefis nefsimizle savaşalım cihad edelim cihad ekberdir nefsimizle kuşanalım kılıcımızı la ilahe illallah kılıcımızı çalalım düşmanın üstü al şehitler Allahu Teala Hazretleri güzel günlerde efendim kendisine güzel kulluk edenleri kötü günlerde yardımsız bırakmaz kardeşim. Onun için günlerimiz güzel, halimiz iyi, sıhhatimiz tam. Tamam bu günlerin kadrini, kıymetini bil. Cenab-ı güzel kulluk olmaz zamanı geldi. Mevsimi geldi, bülbül ne yatar uyursun çağrışıp ötmenin zamanı geldi. Bahar geliyor, manevi bahar, bastı bir de. Yani Recep geldi, Şaban gelecek, Ramazan gelecek, bayram gelecek. O bayrama hazır hale gelelim. Aman kendinizi hazırlayın. Çocuk çocuğunuzu hazırlayın. Günahlardan sıdk ile tevbe edin. tevbe i Nasuh ile Cenab-ı yoluna dönün. Şu kötü günler olur. Allah bize göstermesin. Bizim çocuklarımıza göstermesin. Bizim torunlarımıza göstermesin. Beş yüz yıl göstermesin. Bir milyon yıl göstermesin. Memleketimiz pırıl pırıl ışıl ışıl İslam beldesi olsun. Olur mu hocam böyle şeyler? Allah dilerse olur. Çalışacağız. Biz... Kainatın mukadderatının efendim tanzimcisi değiliz ki. Biz kuluz, biz bize emredileni yaparız. Rabbımız ne güzel eyler. Ne ilerse güzel eyler. Rabbımızın kaderine, takdirine, her şeyine efendim rızamız, hoşnutluğumuz vardır. Ne güzel eyler. Ama biz kulluğu güzel yapalım. Nefse uymayalım, şeytana uymayalım, dünyaya kapılmayalım, ebedi kalacağımızı sanmayalım. Geçenki arkadaşlarımızın bazısı gitmedi mi aramızdan? Geçen sene Ramazan'ı beraber yaptıklarımızın bazısı gitti. Kimisi bizden yaşça da küçüktü. Kimisi akranımızdı, kimisi büyüktü. Gitti. Sapır sapır yaprak dökümü gibi bazıları gidiyor, bazı yeni yapraklar çıkıyor. Doğan da var, ölen de var. Bir tarafta çocuk viyatlığı doğdu, öbür tarafta bir matem havası, herkes hün gürüngür ağlıyor Sevdikleri bir kimse ahirete göçmüş. Her gün bu ibret sahnesi karşımızda. Allah cümlemize uyanıklık nasip etsin. Yetî alennâsi zamanun. Yak udur ila ilâ kavmin semâyemne uhu en yekûma illâ makhâfete en yekâ ufihi. İşte bu ikinci hadisi şerif Ebu Hüreyre'den olan Deylemin'in rivayet ettiği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, adam bir mecliste oturacak, onun o meclisten kalkmasına, kalktığı zaman arkamdan beni gıybet ederler, arkamdan çekiştirirler diye korkması sebep olacak, oturmasına sebep. Kalkacak ama, o meclisin tadı yok, tuzu yok ama, Kalkarsa, giderse arkamdan beni çekiştirirler, gıybetimi yaparlar diye şey yapacak. Böyle meclis mi olur? Meclis dediğin Allah'ın zikri meclisidir. Meclis dediğin sevap kazandıran meclistir. Meclis dediğimiz şey değil hani Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bahçeli, duvarlı, beş katlı, on katlı salonlu yer değil. Üç kişi bir araya geldi, bir araya oturdular mı ona meclis denir. Yani toplantı demek, grup demek. Mahalli cülus demek. Yani oturma yeri demek. Biz şimdi burada bir meclis kurmuşuz. İskenderpaşa İskender Paşa Camii'nde meclis, ne demek? Yani İskender Paşa Camii'nde hepimiz oturmuşuz, dizimizin üstüne Peygamber Efendimiz'e şevkemizden, muhabbetimizden, Allah yoluna bağlılığımızdan, imanımızdan, Resulullah Efendimiz'in sözlerini nasihatlerini dinlemeye çalışıyoruz. Hadis meclisi, hadis toplantısı. Heh. Böyle bir efendim zaman gelecek ki Müslümanların şeyine, Toplantıda oturuyor, tadı yok yok ama kalkacak ama gibet ederler diye korkusundan kalkamıyor. O duruma gelecek. Allah bizi bu kötü durumlara düşürmesin. Üçüncü hadis şerif: Yetti alen nasiz zamanun yeküne Ahmedum yakraun el Kur'an ve iştehidun -Kur fil ibadeti ve işteglun bi ehel bid'ayi yushrikun min hay sulay alamon ve xuzun ala kaulihim. Başka bir rivayette ala kiraatihim. Ve ilmihim el er rızka. Yüklüne dünya biddin. Tüm etba udde jalil awer. Diye İbn Mesûd radıyallahu anh'ten efendim rivayet etmiş. Bu da kıyameti anlatan hadis şerifler cümlesinden buradaki şeylere dikkat edelim cümlelere diyor ki bu hadis şerifin muhtevası. Eyti alenna zamanın insanların başına bir zaman gelecek üzerine yekurune ammetuhum yakraunal kuran bu genel olarak bu insanlar hepsi kuran okuyacaklar ve işte hidune fil ibadet ibadet ve taatte gayret edecekler namaz kılıyor tesbih çekiyor kuran okuyor vesaire kuran okuyor ve ibadet ediyor ve işte gilune bir ehil bidayı, efendim bidat ehli ile meşgul olurlar. Onlarla düşerler, kalkarlar. Yani Sünnete uygun olmayan işler yapan kimselerle arkadaşlık, ahbaplık ederler, onlarla düşer, kalkarlar. Böyle olunca o ehli bidat kendi kafasından Sünnete aykırı neler söyleyecek kim bilir? Zamanımızda bir sürü sivri akıllı insan var. Müslümanım diyor. Yani kafirim demiyor. Ben dini kabul etmiyorum demiyor. Müslümanım diyor. Ama öyle sivri fikirler ortaya atıyor ki ne farz kalıyor ne sünnet kalıyor. Efendim bidat ehli. Yüşrikûne min haysulâ yâlemûn Bilmediği yerde ve zamanda şirke düşüyorlar. O ehli bilatla düşüp kalkmalarından dolayı efendim şirke düşüyorlar farkına varmıyorlar ve konuşmalarına, kıraatlerine ve bilgilerine efendim karşılık mukabil rızık alıyorlar. Geçim sağlıyorlar. Geçim sağlıyorlar. Kölüne dünya bitti, dünyalığı, dinini satarak bin mukabilinde sağlıyorlar geçimlerini, menfaatlerini böyle sağlıyorlar. Hüm etba ud-decanil bunlar bir gözük kör olan Deccal'ın tebaasıdır, onun tabileridir. Böyle herifler, böyle insanlar, Kur'an okuyorlar, ibadette çalışıyorlar ama ehli bid'atla düşüp kalkıyorlar, bilmeden şirke giriyorlar. Efendim, konuşmalarına, ibadetlerine, efendim, dünyalık para, pul, rızk, e, celbi için onlar e, kullanıyorlar, rızk alıyorlar mukabilinde, dinlerini satıp dünyayı al alıyorlar. Bunlar Deccal'ın şeyi, Deccal'ın tebaasıdır diyor. Bu hadis şerif. Dördüncü hadis şerif: Yetti aleyhisselamız zamanın. Yüşerik uhumu şeyatını fi evladihim. Kıyda. Eve eve kâne kâinun zâlî keyarasulallah. Eve kâinun zâlî keyarasulallah. Kâle ne am? ve keyfe nârifu evladı namin evladihim. Galib külletil hayâi ve külletil rahme. Ebu Şeyh Ebu Hureyra radıyallahu anh'ten rivayet etmiş bu dördüncü hadis şerifi. İnsanların başına bir zaman gelecek ki şeytanlar o insanlara evlatları konusunda ortak olacaklar. Bunu duyunca sahabe kiram dediler ki, evet ki aynı özellikle, bu da mı olacak ya Resulallah? Bu olacak mı? Şeytanlar bizim evlatlarımıza ortak mı olacak? Evet olacak. Şeytanlar sizin evlatlarınıza ortak olacak. Yani sizin, sizin hanımınız şeytan doğuracak. Yani şeytanın çocuğunu doğuracak. Ortak olacak. Sizin hanımınız şeytanın çocuğunu doğuracak demek yani. O zaman dediler ki, ve keyfe nailifü evladen aminin evladiyim. Biz kendi has evlatlarımızı şeytanın evlatlarından nasıl fark edebiliriz ya Resulallah? Evlatlarımız içinde bazıları var ama bunların hangisi bizim kendi evladımız, hangisi şeytanın evladı Nasıl ayırabiliriz? Buyurdu ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Bir <gülüyor> kılletin haya'ı ve kılletin rahme. haya, hayalarının az olmasından, utançlarının, haya duygularının az olmasından ayırabilirsin onları ve merhametlerinin, acımalarının az olmasından. Acımasız ve utanmaz, ağırlanmaz diyeceğiz daha doğrusu. Ağırlanmaz ve merhametsiz olmasından anlarsın. Şimdi muhterem kardeşlerim, başka hadis-i şeriflerle bu konuyu biraz anlatmaya çalışayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin huzurunda birisi bir şeyler yiyordu. Peygamber efendimiz de ona bakıyor. Sonra o hatırına geldi ki ben bu şeyi yemekleri yerken, yediğim şeyleri yerken başında besmele çekmedim. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Böyle deyince Peygamber efendimiz güldü. Dedi ki Ya Resulallah niçin güldünüz, sizi güldüren nedir? dedi ki, sen besmele çekmeden yemeye başladığın zaman şeytan ortak oldu. Senin kabından o da başladı yeme Sen besmeleyi çekince o yediklerini kustu dedi. Ona gülüyorum. Yani bir insan yemeye besmelesiz başlarsa taamına şeytan ortak olur. Hadislerden bunu biliyoruz. Kesin bir hadise yani bu. Manevi kesin bir hadise. Bir insan, evli bir hanım, evli bir bey, efendim nikahlı birbirleriyle karılık, kocalık, evlilik münasebetini besmelesiz yaparlarsa şeytan zürriyetlerine ortak olur. Besmelesiz, abdestsiz, usulsüz. Şimdi arkadaşlardan duyuyoruz. Düğüne çağırıyorlar. Hocam nikahımız var, dini nikahımız buyurun bizim eve. Gidiyoruz diyorlar Arkadaşlar duyuyoruz. Soruyormuş İslam'dan hiç haberi yok. Düğünü olacak şahısların. İslam neymiş? Peygamber Efendimiz kimmiş? Bir şeyden haberi yok. Hatta diyor hocam <gülüyor> bana anlatanlar gusülü filan bilmiyorlar. Hani evlendin ondan sonra bir gusül alacaksın filan. Bunlardan haberi yok diyor. Hiç. Bir şey bilmiyor. Hatta bazısı demiş ki gidin İslamın şartlarını öğrenin, ondan sonra nikahınızı kıym demiş. Sormuş bir şey bilmiyorlar, bu durumda ben sizin İslami nikahınızı kıyamam demiş. Öğrenin ondan sonra demiş. Din bilmez, Peygamber bilmez, Kur'an bilmez, efendim gusul bilmez. E ne olacak? Amerika'da okumuş, papyon kravat takıyor, frak giyiyor efendim bilmem, pırıl pırıl ayakkabı vesaire dans etmesini iyi biliyor, reverans yapmasını biliyor, kadının kızı dansa kaldırmasını biliyor, kokteylde kadeh toku tokuşturmasını beceriyor, tam böyle, efendim şöyle böyle, ama dini bilmiyor, o zaman ne olur? Evlatlar şeytan evladı olur, bir kısmı. Adam, beş tane çocuğun var kaç tanesi senin? Kimisi şeytanın? Şeytanın evladı. Onlar nereden belli olur? Arsız, utanmaz, sıkılmaz. Sonra merhametsiz, katlar, asar keser, öldürür. Bütün cihan şey yapsa, sadist. Bütün cihan ölsek önünde kıvranak kıvranak, Neron gibi memnun olacak. Yani ne yapıyorlarmış? Müminleri alıyorlarmış veya esirleri alıyorlarmış, yüksek duvarlı böyle bir meydana emirim atıyorlarmış. Ondan sonra aslanı e, şeyden yoldan salı veriyorlar şeye aşağıdaki yoldan dehlizden o meydana aslan çıkıyor esir karşısında mücadele edebildiği kadar aç aslanla mücadele ediyor. Ondan sonra aslan onu parçalıyor. Ötekiler de onun parçalanışını ve aslan tarafından yenildiğini seyrediyorlar. Ne bu ne bu ne bu zevk ne zevki sabir mi bu? Hayvani zevkten de öte kötü bir şey. İşte bu gaddarlık, bu merhametsizlik, bu insahsızlık, bu arsızlık, yüzsüzlük neden oluyor? Nikahın olmamasından, efendim veyahut besmelerin çekilmesini. Bu çocuk besmelesizdir derler. Neden? Biraz edepsiz, yüzsüz ve besmelesiz bu çocuk derler. Yani anası babası besmeler çekmemiş, şey yapmamış diye. Onun için her şeyinizde, her şeyinizde Allah'ın adını zikredin, Allah'ı anın. Allah'ın rızasına uygun işi yapın. Besmele çekmekten murat nedir? Besmele çekmekten murat yapılacak işin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını evvelinden kontroldür. Besmele çekiyorsun, Bismillahirrahmanirrahim bir işe başlıyorsun. Bu iş Allah'ın rızasına uygun. Allah'ın rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla başladığını düşünüyorsun. Allah'ın rızasına uygun değilse besmele de çekilmez, o işe de girilmez. Girmemek lazım gelir. Besmele'nin şeyi o. Yani manevi, nice nice hikmetlerinden birisi o. Yemeğimize besmele çekeceğiz. Yani yerken Allah'ı düşünerek, kulluğu düşünerek yiyeceğiz. Haramdan mı yiyorsun, helalden mi yiyorsun? Bileceksin. Helalden yiyeceksin, haramsa yemeyeceksin. Hanımın yanına giderken en tabi, en meşru şeyi bile olsa besmele ile olacak. Dükkanını açarken Bismillahirrahmanirrahim besmele ile başlayacaksın. Derse başlarken besmele ile başlayacaksın. Her şeyinde efendim insan Allah'ı anarak, Allah'ın efendim e, zatını, rızasını düşünerek yapacak yaptığı şeyi. Müminin işi bu. Müminin kafası, mantığı böyle çalışacak. Bu olmayınca yiyor nereden olursa olsun. Haram, helal, aldırmıyor. Evleniyor kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Hatta başkalarıyla düşüp kalkmış kızı tercih ediyor. Neden? Tecrübelidir. Böyle edepsizler var, yazıyorlar. Biz ne edepsizleri okuyoruz şeylerde? Takip edeceğiz basını diye, mecmualara yazacağız diye. Neler okuyoruz? Nice edepsizler ismini söylesem, efendim, işte filanca meşhur edepsizin filanca meşhur oğlu. Böyle, insiz, İmansız, ahlaksız, yüzsüz. Onun oğlu değil, şeytanın oğlu. Şeytanın oğlu aslında. Bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki, şeytanın oğlu. Allah aramızda böylelerini çoğaltırtmasın. Besmeleli, mümin, nurlu, hayırlı, feyizli evlatlar, zürriyetler nasip eylesin. Yehti alennâsi zamanun. Ulema uha fitnetun ve hükema uha fitnetun tek sürülmesecülevel kurra o hatta la yeciduna alimen illa raculen ma'der racul <gülüyor> Bu hadis-i şerifte efendim Eres Radiyallahu yok efendim bu Naim tarafından rivayet edilmiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki bu zamanın, o gelecek, o kötü zamanın alimleri de fitnedir. Hakimleri de düşünce sahibi, hikmet sahibi kimseler de fitnedir. Veyahut hükmeden kimseler de fitnedir. Yani iki kimse arasında hükmeden, hüküm işini gören, hakimlik yapan, adalet icra etme durumunda olan kimseler de onlar da fitnedir. Yani fitnedir ne demek? Yani e efendim amelleri bozuktur, hevalarına tabilerdir efendim ve Onlara insanlar tabi olunca, belalara uğrarlar. Yani alim insana yol gösterecek. Doğruyu söyleyecek. Kur'an'ı söyleyecek, hadis-i şerif'i söyleyecek, alemin kendisi fitne. Fitne olunca o kime yol gösterir? Yani halkın doğru yoldan çıkıp yanlış yola gitmesine sebep olacak. Hüküm edecek olan kimse, ya, ya idarecilik edecek olan kimse veyahut adalet icra edecek olan kimse, o da fitne. Adalet çıkmıyor. Yaptığı işte hayır olmuyor. O da fitne. İşte o zaman gerçi tek sürül mesajı Mescitler çok olacak. ve kurrau, hafızlar çok olacak. Kur'an-ı Kerim okuyanlar, mescitler çok olacak. Hafızlar din e, bilgisini bilenler çok olacak ama hakiki bir alim çok nadir yaslanacak. Bir adam işte bir de öbür tarafta bir adam böyle nadir arada aralıklı seyrek seyrek ancak öyle bulunacak tek tük dediğimiz gibi yani Allah alimlerimizi ilmiyle amil Allah'ın sevgili kulları ve Allah'ın yolunu gösterici hakiki efendim hakikat yolunun nurları eylesin hakimleri adaletli eylesin hüküm süren hüküm elinde olan idarecileri de doğru yola hidayet eylesin. Yanlış işler yapmaktan hıfz eylesin. Reaya, ra'iyyet hakkında, halk hakkında hayırları düşünüp onun için çalışan, halka hizmeti baş tacı eden kimseler eylesin. Yeti alennâsi zemânun la kul ma'îşetü fîhim illâ bil ma'siye. Hatta yekzibur yekziber racülü <gülüyor> ve yahlifâ Eee fa iza kana zalike zamanu fe aleikum bil hare. ya Resulullah ve ilah eynel mihrep? Kâle ila ve ilah kitabını ve ila sünneti Nebi'i. Ene sı radıyallahu aleyhi. Efendim eee Beylemi rivayet etmiş. İnsanların başına bir zaman gelecek ki o gün yaşam ancak günah işlemekle mümkün olacak. Yaşamanın başka çaresi yok. İlla günahdan günahlı bir tarzda geçim. Ancak külaha mümkün olacak. Hatta o hale gelecek ki kişi yalan söyleyecek. Alıkoy Müslümanın işi yalan söylemek midir? Yalan söylemezdi eski devirlerde Müslüman ama yalan söyleyecek adam yalan söyleyecek ve Yahlefu ve yalan yere yemin edecek. Vallaha da, billaha da, talla da, bilmede her şeye yemin. Onda bu zaman olduğu zaman kaçın diyor, began... pues zaman kaçın diyor Firar edin diyor Peygamber Diyorlar ki, nereye firar edelim? Ya Rasulallah Allah'a, Allah'ın kitabına, Peygamberinin sünnetine firar edin. Yani ona yapışın. Siz ona sadık kalın, diyor. Ona bağlı olun. Allah'a bağlı olun. Allah'ın ahkamına bağlı olun. Efendim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini okuyup ona tabi olun. Peygamber Efendimiz'in efendim sünnetine tabi olun diye tavsiye o tarzda. Demek ki, Hadisin başını düşünecek olursak, yaşam başka türlü mümkün olmuyor. İlle günahla mümkün oluyor. Öyle de olsa Allah yolundan ayrılmayacağız, Kur'an yolundan ayrılmayacağız, hadisten Peygamber Efendimiz'in sünnetinden ayrılmayacağız. Yaşamak dar da olsa, geçim imtihanı olmasa da doğru yoldan ayrılmayacağız demek bu. O manaya geliyor. Başka türlü mümkün değil. Mümkün değil ama Allah'a koşun, Resulullah'a kaçın, sünnetine kaçın, Kur'an'a kaçın dediğine göre ona sığının dediğine göre demek ki o devir geldiği zaman bile insan geçimi de olmasa, işi de ters gitse, berbat da olsa eldeki menfaatleri de kaçıracak olsa günah sapmayacak. Demek ki Müslümanın kaçmasına efendim şeyine, günahlara dalmasına müsaade hiçbir zaman yok. Zaman bozuldu sen de işte herkes yapıyor sen de yap, sen yapamazsın. Cümle cihan halkı haram yese sen yiyemezsin. Cümle cihan halkı bid'at işlese sen işleyemezsin. Ve tek başıma kalırım. Tek başına kalsam bile öyle olacaksın. Tek başına kalsam bile öyle olacaksın. Şimdi ben bu, bu size bu hadis-i şerifleri okuyacağım, okuyacağım sonra bir soru soracağım. Bir hadis kaldı zaten. Yeti bu sayfada. Daha önceki haftalarda geçmişti. Yeti ale'nâsi zamanun. Hem mühim, mutunun. Ve şeref uhum meta ve kibde uhum nisa uhum ve din uhum derahim ve denanir uhum ulaik e şerul halke la khalaka luhum indallah. İnsanların başına öyle bir kötü zaman gelecek ki ahir zaman yani öyle bir kötü zaman gelecek ki o zaman o zamanın insanların bütün akılları, fikirleri, gayretleri, mideleri olacak. Karnını doyurmak. Yani, Allah rızasını aramak filan değil. Nasıl yerim, içerim? Bütün gayretleri, mideleri. Şimdi batın, karın demek aslında. Batın denilince bütün ak akılları, fikirleri, efendim böyle karnı olacak deyince iki mana çıkar. Bir, mide. Yani, ah baklava yesem, börek yesem, fıstık yesem, kaymak yesem, filan. Bu. Bir de, tabi, aynı zamanda şehvet manasına da gelir. Allahu Teala Hazretleri'nin rızasını düşünmeyecekler, efendim, akılları, fikirleri, karınları olacak. Bir ve şeref meta'uhum meta uhum. şerefleri, haysiyetleri, malları, mülkleri olacak. Paran kadar konuş diyecekler adam'a mesela, izah için söylüyorum. Hadise böyle denmiyor da sen ne kadar neyin var ya? Halbuki adam faziletli, bilgili, alim ama parası olmayince kıymeti yok. öteki öteki çifut, hain ama milyonları var. Ha o o artık şey olacak. Şerefli kimse sayılacak. Parası nispetinde. Bindiği arabanın güzelliği, parasının çokluğu nispetinde şerefli sayılacak. Halbuki beş pera etmez ciğeri. Kalbi hasta, kalbi fesat, kalbi içi kapkara ama meta'ı çok olunca, malı mülkü eşyası çok olunca o şerefli sayılacak. Eskiden bunun kıymeti yoktu. Eskiden doğru devirlerde insanların şerefi Takva idi. İnne ekremehum indallâhi etkâküm sizin en şerefliniz, en asiliniz, en keriminiz, en mütteki olanınızdır diyor Kur'an-ı Kerim. Eskiden böyleydi. Bir kimse faziletli mi? Beş parası olmasa bile en üstün insan oydu. Sultanlar gelirdi elini öperlerdi, ayağını öpmek isterlerdi. Ziyaretine gelirlerdi, kabul etmezdi mübarekler. Geçenlerde burada anlattım işte. Büyük hadis alimlerinden bir tanesi. Yani geriye miras bırakmamış. Parası yok, pulu yok. Dünya metana şey yapmamışlar. Öğrettiklerine para alsalar milyarder olurlardı. Çünkü hadis-i ilmi çok kıymetli. Herkesten rağbet ettiği bir ilim ama Allah rızası için şey yapmışlar. Efendim zamanın sultanı demiş ki asker teçhiz etmek için zekatı e, toplayabilir miyiz? Toplayalım. Milletin zekatı var. Toplayalım. Orduyu teçhiz edelim. Alimler düşünmüşler, vasati alimler demişler ki, olabilir. Tamam. Bu hadis alimi fakih, hakiki bilgin, diyor ki, olamaz. E neden olamayacakmış? Senin sarayında şu kadar cariye var, bu kadar fazla mal var, cariyelerin kolları ta birseklerine kadar altın bilezik dolu, boyunları efendim mücevherat dolu. Sat onları, o teçhiz et. Zekat fakirin hakkı, ona ne el uzatıyorsun? Evet, bu, bu daha haklı. Bu daha haklı ve doğru söylüyor, dobra dobra söylüyor. Dobra dobra söylüyor. Sen o zekatları toplayacaksın, orduya vereceksin, efendim. ondan sonra fakir burada aç kalacak. O zekatı fakire dağıtacaksın, Allah ona şey yapıyor. E, ordu ne olacak? Yani düşman istila mı etsin memleketi? Sen hazinenden şey yap, sana para biriktir mi diyor Allah, bu kadar cariye edin mi dedi. Nedir de bu cariyeler? Nedir bu haremler? Nedir bu efendim bu kadınların süsleri, ziynetleri şeyleri? Onları onları sat. Onların geliriyle asker beslet diyor. Sen misin öyle diyen? Defol demiş. Kendi şehrinden çıkartmış. Zırlatmışlar veyahut çıkmış gitmiş o şehirden. Neden sonra tabii büyük alim hükümler pişman mı olmuş? Tazik mi olmuş? Nasıl olmuşsa hadi geri gelsin buyur filan diyorlar, hükümlerden müsaade aldık, tekrar bu şehre gelebilirsin filan gibilerden haber gönderiyorlar, diyor ki o zalimin olduğu şehre, o zalim orada bulundukça gelmem diyor o zalimin olduğu yere o zalim orada bulunduğu müddetçe gelmem diyor bakın hikayenin sonuna o gün o sultan ölüyor o gün o sultan ölüyor, o alim o şehre öyle gidiyor, neden? Allah kendisinin dostu olan insanların o kadar hatırına riayet eder. O, o, o sultan geberiyor, ölüyor. Allah taksiratını affersin. O da mümin de. Yani gene namaz kılıyordur filan Allahu Alem. Ama alimle çatışınca, alimin hatırıyla sultanın lafı mı olur? Emirin lafı mı olur? Alim bu. O ölüyor, o öyle gidiyor diye. Sözü yerine gelsin diye canını alıyor Allah sultanı. Hikmete bakın yani insan iyi incelerse neler neler görür. Demek ki e, bir zaman gelecek insanların başına akılları fikirleri karınları mideleri olacak, kursakları olacak, şerefleri malları mülkleri olacak. Ve kıbletuhum nisa'uhum. Kıbleleri karıları olacak. Allahu ekber duruyoruz biz namaza kıbleye el pençe divan duruyoruz. İstikbal-i kıble, namazın farzlarından birisi. Neresi gücü? Güney tarafı, kıble tarafı, Medine tarafı diye biz bu tarafa dönüyoruz. Adam bakıyorsun bu tarafa dönmüş. Niye? Hanımı o tarafta. Hanımı kıble. Hanımı. Hanımına tapıyor neredeyse. Hanımına doğru tapınıyor neredeyse. Yani Kabe'ye doğru değil de neredeyse hanımına yönelmiş. Hanım sen emret tek. Haramdan, helalden ben sana ne istersen getiririm. Geldanlık mı istersin? Küpe mi istersin? Yüzük mi istersin? Elmas mı istersin? Pırlanta mı istersin? Efendim, emret sultanım. Ayağın bas, e, sakınarak basma aman sultanım. Dökülen mey, kırılan şişe, rindan olsun. Sen yürü. Salına salına yürü, kadehler kırılsın. Her şey dökülsün, saçılsın, sana feda olsun. Emret. Bir şarkıcı bir şehre gidiyor. Salonlar almıyor. Ne olacak şimdi? Şarkıcı Hazretleri geldi bir beldeye. Şarkıcı Hazretleri geldiği için, salonlarda yer kalmadığı için beldenin çok zeki olan insanları çare buluyorlar. Stadyum tutuyorlar. Stadyumun bütün yerlerinin biletleri hepsi satılıyor. Neden? Şarkıcı Hazretleri geldi. Hocam. Bütün biletler satılıyor. Yok. Biletler uçtu. Millette para yok mu? Millette dünyanın parası var. Ama helal yerden kazanılmadığı için helal yere gitmiyor ki. Haydan gelen huya gidiyor. Haramdan geldiğinden harama gidiyor. Bir gecede son milyon harcamış. Neden? E, kim bilir nereden aldı haram parayı? Hayırlı bir yere gitmiyor ki. Gidiyorsun cami yaptırmak için dermiyor. Ama şerre veriyor. Kadını tepeden tırnağa efendim böyle para iliştirerek, şey yaparak on binlikleri bilmenleri tepeden tırnağı paraya boğmuşlar. Paraya boğmuşlar o şarkıcı. Üç tane şarkı söylemiş, beş tane şarkı söylemiş, gitmiş gırtlağı altın mıdır, elmas mıdır, pırlanta mıdır, neyse, efendim tepeden tırnağı paraya boğmuşlar. İşte kıbleleri kadınlar, kadınları. Evli kadınları da olabilir, başka kadınlar da olabilir. Hem milletin aklı fikri bugün, Seks denilen nesnede. Akıl, fikir, bütün sanayi, bütün böyle dışarıda ışıklar, reklamlar vesaireler, hepsi hepsi o tarafa çalışıyor. Bir korkunç sanayi ki mafyalar, ebeli tabancalı adamlar, e hani tabanca ile gezmek yasaktı? Onlar bulur. Onlara kanun mecburiyeti yok. Onlar inşaat yapılmayacak yerde inşaat yaparlar, gazinolarını kurarlar. Efendim, istedikleri fiyatları, efendim, orada istedikleri fiyatları, istedikleri zıkımları satarlar, zakkumları satarlar. Ondan sonra istediği adamı döverler, tabancaları çekerler, birbirleriyle tabancalaşırlar, örtülür gider işler. Fukaracın bir tanesinin cebinde birazcık uzunca boylu bir çakı olsa, şöyle bir ölçer polis, suçla suç, uçakta benim çakımı aldılar. Ya ben bu çakıyı işte kalem yontmakta kullanırım, biraz da bir meyve falan lazım olduğu zaman kullanırım. Bunda ne olacak? Şeyde görünüyor tabi böyle, o cihazlarda şeylerde, aç bakalım çantayı, açtık filan. Ondan sonra bir şey, kır çakısı, kıvrılan. Neden? Milletin aklı fikri kadınlarda, kadınların aklı fikri şeylerde olduğu için bu sanayi gelişiyor. Yani marifet iltifata tabidir. Arz ve talep kanunu. Heves ve iştiyak çok olunca o sanayi gelişiyor. Böyle bir cadde boyunca yürüyorsunuz, dükkanlara bakın. Efes Pilsen birası, Tubort birası, efendim bilmem e, e, Paul e, Pilsener birası, efendim bilmem Löwenbräu birası, bilmem birası. Ondan sonra bir daha bir daha böyle renkli renkli ışıklı yani millet evine gidinceye kadar Şöyle bir cadde üzerinde otuz tane kırk tane şey sayıyor. Marifet iltifata tabidir, efendim iltifatsız meta zayidir. Oraya herkes rağbet ettiğinden o sanayi gelişiyor şimdi, gelişmiş. Kıbleler, kadınlar. ''Ve dinuhüm derahimuhum ve denanirhum'' Dinleri de ne? Dinleri de paraları, pulları. Dinarları, dirhemleri. Dinleri, imanları, para. Dini, imanı, para. Ulaike şerrül halkı. İşte bunlar halkın en kötüleridir. La halâka lehum indallah Allah. Allah yanında bunların hiç nasipleri, bir görecekleri iltifat, bir ikram yoktur. Halleri bu. Şimdi biz bunları döndürelim. Bizim nasıl olmamız lazım? Biz karın doldurmaya bakmamalıyız. Allah'ın rızası kazanmaya bakmalıyız. Şeref mal de değildir takva iledir İnsanın kıblesi Kabe-i Müşerrefe'dir kadınlar değildir efendim her türlü zevkten şeyden fedakarlık yapıp dinimizin emirlerini tutmalıyız hanımlara da tutturmalıyız çocuklara da tutturmalıyız hepimiz Allah'ın emrettiği çizgiye gelip hizaya girmeliyiz hepimizin öyle olması gerekir ve insanın dini efendim para pul olmamalı. Para hiçbir şey ne olacak? Para sizin taptığınız benim ayağımın altındadır demiş evli Allah'tan birisi herkes kızmış. Üstüne yüzüm etmişler. Kazmışlar bakmışlar ki ayağının altında bir küp al Kerametle görüyor toprağın altındaki küpteki altınları. Alay ediyor milletle. Sizin taptığınız benim ayağımın altındadır diyor. İşte buna tapılıyorsunuz. Al. Ne olacak? Bu acayip şeyler garip şeyler. Biraz arada anlatmak lazım. Evliya Allah'tan birisi diyor, yürüyor diyor yolda diyor. Ben de diyor ağaçta meyve topluyordum diyor. Gördüm şöyle onu diyor ağaçtan diyor. Gidiyor diyor böyle dualar ederek şey yaparak ama kerametleri zahir böyle Evliya Allah'tan bir kimse. Keşke tam hatırlayabileceğim, hatırlayamıyorum. Böyle şevkinden, aşkından, muhabbetullah'tan böyle ah demiş ya rabbi bu bu ağaçlar bu meyveler altın olsa filan gibi bir söz şey söylemiş. Diyor ben ağaçta meyveleri topluyorum. ağaçın dalları meyveleri altın oldu verdi birden diyor. anlatan Çağız. Demiş ondan sonra da böyle olduğunu görünce o evliya Allah'tan kimse imbisat sahibiydi diyor, yani neşeli bir veli demek. Kimisi böyle çok ciddi olur, kimisi de ilahi bir şenlik ile şen olur. Hiç de şakadan anlamaz olasın yarabbi demiş, yani ben ne yapayım altını gümüş demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani, hoşuna gidiyor insanın. bilmiyoruz doğru mudur, yanlış mıdır anlatmakta ama, yani iman sahibi insanın gönlünde paranın pulunun ne kıymeti var? Bunlar dünya meta ne olacak? Ona aldırmaz. Peygamber Efendimiz'e demediler mi? Bunlar belki bir menkabe diyelim, bir fikri anlatmak için sembol olarak söylemiş olalım. Ama Peygamber Efendimiz'e Cebrail aleyhisselam gelmedi mi? Ya Resulallah, Allahu Teala Hazretleri istersen senin şu Mekke'nin etrafındaki dağları altın yapacak, senin hatırına demedi mi? Dedi, hadis-i şerifte bu rivayet ediliyor. Ne dedi Peygamber Efendimiz? İstemem ya Rabbi dedi, istemem dedi. İstemem dedi. Süleyman aleyhisselam da, eski peygamber, peygamberlik mesleği, evliyalık mesleği, Allah'ın sevgili kulu olmak mesleği. Süleyman aleyhisselam'a da geç, dün okuduk hadis-i şerifte, allah Teala Hazretleri demiş ki, ''Mal, mürk mi istersin? Egemenlik, hakimiyet, saltanat mı istersin? İlim mi istersin?'' diye sormuş. Peygamber Efendimiz'in hadis-i öğreniyoruz. Bir hadis-i şerifinden. Süleyman aleyhisselam ne istemiş? İlim isterim ya Rabbi demiş. Marifetullah istediği ilim de şey değil. ansiklopedik bilgi değil. Televizyondaki yarışmaya girerse hepsinden birinci olacak. O bilgi değil. Onun istediği marifetullah. Allah'a güzel kulluk etme bilgisi. Allah'ı tanıma bilgisi. İlim isterim ya Rabbi demiş. Maneviyatı tercih etmiş yani. Onu isteyince diyor Allah ona hem egemenlik verdi. Saltanat takimiyet verdi. Hem de mal verdi diyor. Hz. Süleyman oldu. Havalarda uçuyordu, yani cinlere, insanlara, yerlere, karıncalara, şeylere hakimiyeti vardı. E, eh, o da istemem demiş, peygamber efendimiz de istemem dedi. Önüne böyle sofra örtüsünün üstüne yığınla para gelirdi, altın yığılı böyle, buğday yığını gibi, avuçla dağıtıldı önüne gelene, bitti, akşama bir şey bırakmazdı, hadis şeriflerde böyle sabit, istemezdi. İstemem yarabbi dedi, dağların altın olmasını istemem dedi. Bir gün aç olayım, iki gün, bir gün tok olayım, iki gün aç olayım, tok olduğum zaman sana şükredeyim yarabbi, aç olduğum zaman sabredeyim yarabbi, bunu tercih ederim dedi. Dünyayı tercih etmedi. Şimdi bizim alimlerimizin kitaplarına bakarsanız, yeni kitaplara, canım o da lazım da bilmem ne de filan bin bir türlü kıvırttırırlar. İstemedi Peygamber Efendimiz dünyayı, o kadar. İstemedi ama Dünyayı istememek, gidip Uludağ'ın tepesinde inzivaya çekilmek manasına değil. dünyayı hedef edinmemek. Çalışacak, çabalayacak, İslam'a hizmet edecek, Allah'ın rızasını kazanmaya koşturacak. Dürüş, kazan, ye, yedir, bir gönül ele getirir. Bir gönül ele getirir. Dürüş, çalış demek. Yani gayrete gel demek. Dürüş, kazan, ye ve yedir. Kendin alnının teriyle, elinin emeğiyle parayı kazan. Efendim kendi de helalinden ye. Etrafına da ziyafet çek, dosta ikram et, fukaraya efendim sadaka eyle. Ye ve yedir. Bir gönül ele getir, bir gönül yani bir insanın gönlünü kazan. Bizim işimiz gönül yıkmak. Yani o şey sadist çocuklar gibi. Yanındaki çocuk bir oyuncak yapar, bir üst üste koyar, bir şey yapar. O gelir bir tekme vurur şey yapar. O ağlar, anne oyuncağım bozdu, bilmem ne filan, o bir tarafta güler. Neden? Sadist. Bizim işimiz böyle bozgunculuk daima. Bir gönül ele getir diyor bak Yunus Emre. Var mı bir gönül yapmak için bir ziyaretimiz, bir tatlı sözümüz, bir ikramımız, bir sadakamız, bir hayırımız, bir hasenatımız varsa ne mutlu? Yoksa e sen cihana buldozar gibi gelmişsin efendim İspanya'daki boğa gibi gelmişsin. O tarafı süsmüşsün, bu tarafı tepmişsin. Önüne geleni ısırmışsın, arkana geleni tekmeyi savurmuşsun. Ondan sonra da ölmüşsün. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubur. Dünyadan defoldu gitti de artık kabirdekiler ne çekeceklerse çeksinler demiş şair birisi hakkında. Böyle olmayalım gönül ele getirelim Efendim, para ve pulun kıymeti yoktur. Neyin kıymeti vardır para pulun kıymeti yokta? Elmasın, incinin mi? Hayır. Paranın, pulun, elmasın, incinin, altının, gümüşün, malın, mülkün, davarın kıymeti yoktur. Allah'ın rızasına götürecek salih amelin kıymeti vardır. Ker elinde o Peygamber Efendimiz bir keresinde bir koyun kestirdi, hayvan kestirdi. Dağıtın bunu dedi. Geldiği zaman da sordu. Kestiğimiz hayvandan ne oldu, ne kadarını, ne yaptınız? Dediler ki, her tarafını kesip kesip tasadduk ettik, fukaraya verdik, bize bir ön kolu kaldı, Ya Resulallah, eve, o kadar kaldı dediler. Demek ki, bir ön kolu hariç, ön kolu hariç, hepsi bizim olmuş, dedi Peygamber Efendimiz. Çünkü, hayır hasenat verdi, sevabı ahiret defterine geçti, onun oldu. Kazanıldı. Ötekisi, o yenilecek, o mübah. Onda bir şey yok. Berikesi sevap hanesine geçti, ahirete geçti. Mantığımız böyle çalışmalı. Böyle çalışmazsa hocam, böyle çalışırsak yani senin senin reçetenle hareket edersek hocam, halimiz nice olur? Çok daha güzel olur. Çok çok daha güzel olur. Dün akşam bir arkadaşım anlattı, efendim bir böyle biraz dini bilgileri zayıf bir kardeş varmış. Buna demiş ki beni beni demiş, cumaya götür demiş, camiye götür demiş küçükken demiş, babam bir götürdü beni bir camiye demiş cuma mıydı vallahi bayram mıydı unuttum demiş, fukaracık hiç gitmemiş yani camiye, hiç gitmemiş hesap uzmanı olmuş, efendim yüksek tahsil görmüş, biraz içinde bir aşk, bir şey kıpırlanmaya başlamış demek ki bir duygu kıpırlanmaya başlamış, arkadaşa diyor ki, beni bir camiye götür daha doğrusu sitem etmiş. Demiş ki, sen beni hiç camiye götürmüyorsun be kardeşim diye sitem etmiş. O da demiş ki, müezzin demiş, hayi ala salat diye herkese bağırıyor demiş. Kemal sen gel, Ali sen gel, Veli sen gel diye bağırmıyor ki demiş, özel davetiye çıkmıyor ki demiş. Çağırdığı zaman sen de gideydin demiş, o, ben de ona öyle natife ettim diyor. Neyse diyor, camiye götürdüm diyor, sevdi diyor, ben bu işi sevdim, beni gene götür dedi diyor. Sonra diyor, işi ilerletmiş diyor. Ondan sonra ben demiş işi falan bırakacağım demiş. Biraz ahirete çalışayım demiş. Şimdi efendim dünyaya çalıştım yeter demiş. Çok yaşlı bir insan değil ha. Belli kambur değil. Genç, benim gibi benden genç bir kere. Anlatılanlara göre benden 5-6 yaş daha genç. Belki 10 yaş genç. Efendim arkadaşı ortağı demiş ki ya sen biraz kafan biraz değişmeye başladı senin demiş. Şöyle biraz işten elini çek, biraz Avrupa'ya falan şöyle bir dolaş, bir ay, iki ay şöyle bir için açılsın demiş ben Avrupa'yı mı Avrupa'yı istemem demiş ben bir Suva'da gideyim demiş oraya bir gitmiş gelmiş veyahut oturmuş ilimle, şeyle kitap okumakla meşgul olmuş sonra bir yerde bir arsası mı varmış bir öyle büyük bir kar şey yapmış ki yani o işi bırakıp da bir sene şeye meşgul olmuş dini ilimleri okumaya meşgul olmuş öbür tarafta arsasına piyango isabet etmiş gibi çok büyük kar etmiş bak demiş ben demiş Allah yoluna kendi zamanımı vakfeyledim onunla meşgul oldum bak Rabbim benim rızgımı ne kadar daha bol veriyor anlamış o şeyi sezmiş ilahi kanunları sezmiş bilmiyorum sizler de böyle hayat tecrübeleriyle bu kanunları sezebildiniz mi muhtemelen kardeşlerim İnsan böyle efendim aklı fikri karnı olursa, efendim malıyla bübürlenirse, kıblesi kadın olursa, parası efendim dini imanı para olursa, bunlar halkın en kötüleridir. Allah ininde bunların nasibi yoktur. Biz öyle olmayacağız. Biz Müslümanız. Bizim her şeyimiz başkadır. Bizim sistemimiz, modelimiz başka türlüdür. Onlarla zıptız ama biz doğruyuz, onlar eğri. Biz Allah rızası için iş yaparız. Paraya önem vermeyiz. Allah'ın emirlerine canımız istemese bile boyun vermişiz. Onu tutarız. Bu bir başka yoldur. Hocam sizin yolunuzun da hayatınızın da hiç tadı tuzu yoktur galiba. Hayır. Seninkinden bin kat daha tatlıdır. Eğer bizim hayatımızın hakiki imanın hakiki imanın tadını bu böyle emperyalistler, orduların sahipleri komutanlar filan bilse bizim elimizden almak için ordu sevk ederlerdi üstümüze. Şunların elinden şunları alalım diye. Eskiler böyle demiş. Eski Evliyaullah'tan Efendim mutasavvıflardan bazıları böyle demişler bizim tattığımız manevi zevkleri o padişahlar hüküm, hükümdarlar bilselerdi onları bizden almak için ordu sevk ederlerdi üstümüze demiş. Bunun bir başka tadı vardır. Açlığın bir başka tadı vardır. Orucun bir başka tadı vardır. Ramazan'da bilmez misiniz? İnsan akşama kadar aç kalır ama yani hele hele biraz da manevi fiyozat kendisine böyle isabet ederse o açlığın tadı çok tokluktan çok daha güzel olur. Rabbimiz İslam'ın çizgısına gelmeyi cümlemize nasip etsin. <gülüyor> <gülüyor> Yuta bi miladi talibil ilmi yevmel kıyameti ve demiş şu heda fe la yaftulü haza ala haza ve la haza ala haza Ukbetübne Amir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş şeyler bitti. Yani insanların başına öyle bir zaman gelecek ki hadisleri bitti. Şimdi başka bir konuya geçtik. İki hadis sonra tersi bitireceğiz. Şimdi ben size o hadisler bitince bir soru soracağım demiştim. Geçen haftada biraz dinlediniz. Bu haftada biraz dinlediniz. Acaba bizim zamanımız bu hadisi şeriflerde anlatılan zamana biraz giriyor mu? Yoksa daha uzak mı? Bunun kararını siz verin. Ona göre tedbirinizi alın. Giriyor demek kolay da tedbirini alın giriyorsa tedbir alın. Bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ilim tal talibinin mürekkebi getirilir kıyamet gününde. <gülüyor> Şehidin kanı da getirilir. Feyyûz-elani <gülüyor> bu ikisi tartılır. Birisi ötekisinden fazla gelmez, ötekisi belikisine fazla gelmez, denk düşer. Birisi mürekkep, gideceksin efendim, e, mumun yandığı yerin üst tarafındaki karaları alacaksın, bezir yağıyla çırpa çırpa döveceksin, efendim biraz sulandıracaksın, nasıl yapacaksa içine birkaç belki başka maddede katacak, parlatacak filan, oldu bir mürekkep, pamuk gibi, e, lif gibi bir şeyler koyacak, Efendim, Mısır püskü gibi, ipek şeyi gibi biraz şeyler koyacak, kamış kalemi yontacak, içinden hokka batıracak, ondan sonra Val yazacak, Elif yazacak, Efendim Ayin yazacak, bilmem ne filan. Hokka, mürekkep. Bu mürekkep ile şehrin kanı aynı geliyor. Neden? Bilim kıymetli olduğundan. E, ama yani burada hocam hıkmık, yani bu bu oturduğu masada çalışacak kokkaya, mürekkebe kamışı bir sokacak, bir çıkartacak. Ötekisi cam pazarı Allah yolunda cihad etmiş, yaralanmış, kanı akıyor, ondan sonra seyit olmuş. Canını vermiş. İlim kıymetli, ilim İlim kıymetli. Evet o rahat masasında ot rahlesinde oturuyor ama din ilimle ayakta duruyor. İnsanlar <gülüyor> ahlakı ilimle öğreniyorlar, alimle öğreniyorlar. Şehit bile şehitliğin faziletini alimle öğreniyor da seve seve er meydanına çıkıp canını vermekten kaçmıyor. Niye efendim yedi kat koruganlarda Efendim kaloriferli, kalorifere ihtiyaç yok ama buzdolablı. Efendim her türlü konforu haiz. Efendim siperlerde rumlar biz Kıbrıs'a çıkartma yaptığımız zaman bizim karşımıza duramadı. Biz niye başarı sağladık? Çıkartma yapan bir ordunun büyük bir kısmı kırılır. Normal e, savunma, harp kalesi budur. Niye onlar tabansız kaçtılar? Çünkü biz Ölmeyi tercih ediyoruz. Ölürsem şehit olurum diye seve seve gidiyoruz. O da şu harp belası bir de kurtulsam da memleketime dönsem de efendim içkimi içsem de efendim keyfimi sürsem diyor. Onun gayesi yaşamak onun için tabansız. Fırt kaçıyor. Bizim gayemiz ölmek onun için ölümün üstüne böyle dikine dikine gidiyoruz. Neden? İmanımızdan. Bu imanı kim öğretiyor? İşte hadisler, işte ayetler, işte ilim, işte alim. Onlar öğretiyor. Milleti bu alimlerden soğutun, bu ilimlerden uzaklaştırın, dinden imandan uzaklaştırın. Bak o zaman şey yapar mı? Düşmanla çarpışır mı? Yüzbaşının birisi bu Avrupalıların birbirleriyle yaptıkları savaşlarda... Uzun bir konuşma yapmış askerine, aslanlarım, kaplanlarım şimdi karşımıza düşman var, haydi bakalım beraberce hücum edeceğiz. Ben sayınca hepiniz birden siperden fırlarsınız, düşmanın üstüne saldırırsınız. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, haydi filan demiş. Herkes oturuyor yerinde, yüzbaşı fırlamış tabii ileriye. Ondan sonra karşıdaki de tak bir kurşun atmış devirmiş arkadakiler viva kapitano viva diye alkışlamışlar viva kapitano yaşa yüzbaşı y yüzbaşı öldü cehenneme gitti yani arkasından gitmemişler neden? <gülüyor> onların dini İslam değil ki sen şimdi bu İslamı bırak getir Hristiyanl hristiyanlığı yerleştir bu memlekete memlekete hıyanet mi ediyorsun hayır mı ediyorsun köküne kibri suyu döküyorsun Memleketini manevi hayatını mahvediyorsun, istikbaliini mahvediyorsun. Sonuncu hadis şerif: Yo'ta bilvali feyu kafu ale sırati feyhetecü bhi hatta yezüle küllü ulvon minhu an mekanihi feinkane adilen mada feinkane cayiren heva finarisevi na kharifa. Sayfanın sonuncu hadisi ve dersimizin sonuncu hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisini Efendim Bişr ile Asım rivayet etmiş Radıyallahu anh. Abd bin Hümeyd. nakli olurmuş. Peygamber Efendimiz diyor ki: "Vali getirilir." Vali ne demek? Müslümanların bir işinin başına görevli olarak gelmiş kimse. Yani isterse ilçe başkanı olsun, isterse bucak başkanı olsun, isterse mahalle muhtarı olsun, isterse muhasebe müdürü olsun, isterse... Daha başka bir iş olsun. Yani fark etmez. Vali demesi bizi şaşırtmasın. Yani görevli bir efendim kamu, kamu görevlisi diyoruz ya şimdi, efendim amme hizmeti gören bir kimse. Vali getirilir. Feyukafu ale sırati. Sıratın üstünde durdurulur. Dur bakalım vali efendi. Sıratın üstünde durdurulur. Feyehde <gülüyor> zübihi. Sırat onun bir silkeler Zangır zangır zangır zangır öyle bir şiddetli şekilde bu valiyi sırat silkeler ki hatta yüzüyle küllü olgun minhu an mekanii. Adamın her bir azası yerinden kayıp gider. Gözü bacağı kulağı kafası hepsi bir tarafa gider yani sallantının şiddetinden her azası yerinden kayar. Gider. Fe inkâne adilen, eğer adaletli bir vali idiyse mada sıratı geçer, zönnete gider. Ve inkâne cairen, eğer zalim, cevri cefa yapıcı bir vali idiyse, efendim o zaman askerine güvendi, zulmettiyse tebaaya, hevâ finnâr seb'ine harifen 70 mevsim, 70 efendim sonbaharlık böyle şeye doğru efendim niye doğru cehennemin içine uçup gider sırattan düşer cehennemin içine uçup gider aşağı doğru yuvarlanıp gider adaletsiz hareket etmişler muhterem kardeşlerim bizim din büyüklerimiz devlet hizmetini vebaldir diye kabul etmemişler bu gibi şeylerden korktuklarından kadılık kabul etmemişler, hakimlik kabul etmemişler, valilik kabul etmemişler, dövseler hapsetseler bile kabul etmemişler vebalden korktukları için bu işi yapmışlar. Ama istemediği halde bir kimse görevlendirilir de, bu görevlendirildiği işi de elinden geldiğince ihlasla yapmaya çalışırsa Allah yardım eder. Çok yardım eder, Efendim çok hayırlara erer. Adaletle icrayı hükmederse, yani idaresini adaletle yürütürse yaşadığı ahirette kurtuldu. Ama ilk önce bir sallanma oluyor yani. Her uzun bir kere bir yerinden gelip gidiyor. Yine böyle bir tehlike var. Efendim eğer şey yaparsa geçer gider. Aksi takdirde mahvolur. Sadece bu dünya hayatı yok. Ahiret var. Onun için vali de olsa, reisi cumhurda olsa, dünyanın hakimi de olsa kim olursa olsun bu dünyada bir gün gelip ecel onun da yakasına yapışacak. Ahirette tarak, tarağın dişi gibi insanlar hepsi bir olacak. Dünyadaki mevkilerin, makamların, boyların, kotların, pazuların, kalınlığının, çapının kıymeti olmayacak. Onun için herkes, hepimiz bizler ve başkaları büyükler ve küçükler, yüksekler ve aşağıdakiler idareyle yürüsün. Biz çok aciz ve çok günahkar ve çok eksikli, çok kusurlu kullar olarak. Şu mübarek recebin, şu üçüncü gün.